Allah Teala'nın ismi zikredildiğinde Celle Celalhu demek ee, gerekli midir, gereksiz midir ya da getirmeli miyiz? Şimdi bir Müslüman yüce yaratıcısına karşı devamlı surette hem tazim hem de saygı içerisinde olur. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Celle ve A'la Hazretlerinin ismi anıldığı vakitte tazim gereği, tazim etmesi için Celle ve A'la veya Celle Celalhu demesinde herhangi bir sakınca yok. Ama bu, Cenab-ı Hakk'ın ismi zikredildi diye Celle Celaluhu demek zorunda mıyız? Hayır. Çünkü bu tazim sigasıdır. Sigada bir zorunluk yoktur. Kişi Yüce Allah dediği vakitte tazim etmiyor mu? Ediyor. Ediyor. Niye? Arapça değil de kendi diliyle ne yapmış olur? Tazim etmiş olur. Allah dese sadece. Şey. Ama sadece Allah dese. Allah dediği vakitte bu ifadesinde, Cenab-ı Hakk'ın adını zikrettiği vakitte aynı zamanda tazim yok mu? Var. Var. Var. Onun için kişilerin tazimleri kalplerinde ve tazimlerini de bazen kalpten dile ne yapabilir? Yansıtabilir. Bu yansıtması ya Celle Celaluhu diyelim bizim Türkiye'de alıştığımız şekliyle, Yahut da Yüce Allah şeklinde olabilir. Veya Ulu Allah şeklinde olabilir. Dolayısıyla Celle Celaluhu demedi diye o kişiye tazim etmedi dememiz doğru Değil. olmaz. Çünkü Yüce Allah dediğinde, Ulu Allah dediğinde, Yüce Yaratıcımız dediğinde tazimi ne yapmış olur? İfade etmiş olur. Bu birincisi. İkincisi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ismi anıldığı vakitte salatü selam getirmemiz. Çünkü Rabbimiz... Salatü selam getirmeye emrediyor. Biz de o emri ne yapıyoruz? Yerine getiriyoruz. Emri yerine getirdiğimizden dolayı bundan büyük bir sevap alıyoruz. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimizin, Efendimizin ismi anıldığı vakitte bir defa salavat getirilmesi yeterli. Konuşuyoruz, Peygamber aleyhissalatü vesselamın ismini anıyoruz ve ondan sonra da birkaç defa konumuz içerisinde geçiyor. Orada bir defa salatü selam getirilmesi, tazimin getirilmesidir, yerine gelmiştir. Ondan sonrasında getirilmese de herhangi bir din, sakınca yok. Efendimiz'e salatü selam getirmek Müslümanların en büyük ibadetlerinden birisidir. Yani ibadetler, büyük ibadetlerimiz var, onlardan birisi de Salatü selam getirmek, peygamber efendimiz ne diyor? Kim bana bir defa salavat getirirse Allah ona 10 on sevap verir, 10 günahını siler ve 10 da derecesini kaldırır diyor. Peygamberimize salatü selam getirmeyi bazıların dediği gibi bir e, rüşvet olarak kabul etmek, İslam ahlakına da edebine de hiçbir şekilde sığmaz.